Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Dinleyin, ayet şöyle Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Şaban ayındayız. Ramazanın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın. Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize. Allah hepimizden razı olsun. Bunu yatsıdan sonra kılıyor Peygamberimiz. Bitirden önce yatsıdan sonra. Uzun bir namaz dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep. Bak benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım. Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır. Ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır. Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi... Kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha? Neden bahsediyorsun sen? Ablan Atike. Üç gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir. 43. Bölüm. Mekke girişinde bir adam avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Devesinin burnunu kesmiş, semerini tersine çevirmiş, kendi gömleğinin önünü ve arkasını yırtmıştı. Bu manzara felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyordu. Halk korku içinde toplandı. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim bu eder Ticaret kervanına mı bir şey oluyor? Bize neler oluyor? Kureyşliler yetişin! yetişin! Ticaret kervanınıza saldıracaklar Korktuğumuz şey başımıza mı geldi? Bu nasıl olur? Kim yapmış? Muhammed'le arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın Derhal toparlanalım bu kervanı kaybedemeyiz Hepimize ait mallar var onun içinde Muhammed'in eline geçerse bir daha onun önünü alamayız Hepimizin manları... Bunu sen nereden öğrendin ey zamzam? Emin misin? Evet size haber vermem ve yardım istemem için Beni Ebu Sufyan gönderdi Başımıza neler geldi bir bilseniz Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu Hepimizin sermayesi bunun içinde Buna saldırmak demek Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek İster inan ister inanma İki adamını sizi takip etmesi için bu tarafa gönderdi. Cüheyne kabilesinin reisi de onlara destek veriyor. Buradan haber gittiği anda tepenize binerler. Kendisinin de adamlarıyla bu civarda olduğunu sanıyorum. Lanet olsun. Ben şu kadar adamla bu kervanı nasıl koruyabilirim? Zamzam! Zam, buraya gel. Buyurun. Derhal Kureyş'e git. Bir orduyla bize destek olmaları gerektiğini söyle. Gece gündüz dinlenmeden yol al. Ne kadar çabuk gidersen o kadar iyi olur. Emredersiniz. Beveleri yükleyin. Hemen harekete geçiyoruz. Günümüzü değiştiriyoruz. Sahili izleyen yolu takip edeceğiz. Acele edin. Mekkeliler büyük bir savaşın eşiğinde olduklarını anlamış, orduyu toplamaya başlamışlardı. Her kabileden adam toplayalım. Gelemeyenler yerine birisini göndersin. Senin gibi mi? Asker olarak benden daha çok işe yarayacak birini gönderiyorum. Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. <gülüyor> Derdin ne senin? Ölümden korkmuyorsun yani. Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin. Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak. Benim Ümeyye için bir hediyem var. Şu buhurdanlıktaki kokuyu ona süreceğiz. Çünkü o artık kadınlardan sayılır. Ne? <gülüyor> Senin de getirdiğin şeyin de Allah cezasını versin. Ben sağlık sorunlarım sebebiyle savaşa katılmayı istememiştim. Yerime adam gönderecektim. Kendime korkak dedirtmem. Ben de geliyorum. Bu savaşa katılacak olanlardan istiyene deve, istiyene yiyecek. İsteyene giyecek Lat ve uzaya andolsun ki Eğer Muhammed bu kervanı ele geçirirse Belimizi doğrultamayız O güçle üzerimize yürü Başımıza bomban büyük bir şey gelmemişti Kureyş tüm gücüyle bu belayı def ki Bir daha cesaret edemesinler Yürüyün hadi, hadi Kureyş müşrikleri Hazırlıkları iki üç gün içinde bitirdiler Zenginler mallarını harcamaktan çekinmediler Fakir olanların silahlarını ve binitlerini temin ettiler. Sonunda bin kişilik güçlü bir ordu oluştu. Bu esnada Peygamberimiz Suriye-Mekke sahil şeridinde bulunan Bedir'e yöneldi. Bedir'de Ebu Süfyan'ın önünü kesmeyi planlıyordu. Burası iyi bir mola yeriydi. Ancak Kureyş'in kervanları korumak üzere bir orduyla yola çıktığı haberi geldi. Bu hep düşündükleri bir ihtimaldi ama artık gerçeğe dönüşmüştü. Peygamberimiz arkadaşlarının ilerlemek ya da geri dönmek konusunda fikirlerini almak zorunda hissetti kendini. Muhacirlerden söz alan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer sonuna kadar peygamberin yanında olduklarını söyledi. Ashab-ı kiramdan miktat ayağa kalkıp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Allah senden neyi yapmanı istiyorsa onu yap. Biz sana İsrail oğullarının Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin gidin, birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın. Sağında, solunda, önünde ve arkanda biz de seninle birlikte savaşırız deriz. Bu sözler peygamberimizi rahatlatsa da emin olamıyordu. Ensar kendisine Akabe'de biat ederken, Onlarla birlikte olduğu sürece güvenliğinden sorumlu olacaklarını Eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarını söylemişlerdi Ama verdikleri söz şu anda bulundukları durum içinde geçerli miydi? Resulullah herkese hitaben fakat Ensar'ı kastederek Ey insanlar düşüncelerinizi söyleyin dedi Ensardan Sa'd bin Muaz ayağa kalkıp şöyledi Ey Allah'ın Resulü öyle görünüyor ki Bizi kastediyorsun Sana inandık Bize söylediklerine iman ettik Bize getirdiğin şeyin hak olduğuna Şahitlik ettik eşitip itaat ederek söz verdik Bu sebeple Ne istersen onu yap Seninle beraberiz Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun olsun ki Sen bize şu denize dalın desen Düşünmeden o denize dalarız Aramızda bir kişi bile kalmaz Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız. Umulur ki Allah senin gözlerine sükunet getirecek olan cesaretimizi gösterme fırsatı verir. Allah'ın rahmetiyle bize rehberlik et. Ne dersen emrine amadeyiz. Peygamberimiz bu sözleri duyunca çok sevindi. Artık arkadaşlarının hepsinin yanında olduğundan emindi. İleri dedi. Sevinin. Çünkü Yüce Allah bana bu iki şeyden birini vaat etti. Şimdiden düşmanın yüzü koyun yere serildiğini görür gibi. Müslümanların yaşanacak büyük bir savaşa hazırlıklı olmakla beraber, hala kervana baskın yaparak, ganimetlerle güçlenmiş bir şekilde Medine'ye varacaklarına dair ümitleri vardı. Peygamberimiz yaşlı bir adamdan edindiği bilgilerden, Kureyş ordusunun yakınlarda olduğu sonucunu çıkardı ve kuzenleri Ali, Zübeyir ve Sadı bazı sahabelerle birlikte Bedir kuyusunun civarına gönderdi. Onlar buradan bir kervanın geçip geçmediğine dair bilgi toplayacaklardı. Kuyuda Kureyş için develerine su yükleyen iki adamla karşılaştılar ve bunları yakalayarak peygamberimize getirdiler. Bunların Ebu Süfyan'ın casusu olduğunu düşünüyorlardı. Söyleyin, sizi kim gönderdi? Biz ordunun suçularıyız. Su alıp gidecektik. Başka bir amacımız yoktu. Yalan söylüyorsunuz. Yemin ederim, yalan söylemiyorum. Ya doğruyu söylersiniz ya da biz size doğruyu söyletiriz. Ben şimdi size doğruyu söyletirim. Hey, dur, dur, dur. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Ebu Sufya'nın adamlarıyız. Yeter ki canımızı yakmayın. Bu esnada olan biteni duyan peygamberimiz adamların yanına geldi ve... Onları doğru söyleyince dövdünüz, yalan söyleyince ise bıraktınız. Adamlar gerçekten Kureyş ordusundan geliyorlar dedi ve onları bizzat sorguya çekti. Kureyş'in nerede olduğu hakkında sorular sordu. Ordu vadinin öbür yakasında, şu tepenin ardında. Peygamberimiz kaç kişi olduklarını sordu. Pek çok insan var. Peygamberimiz bir günde kaç hayvan kesiyorsunuz diye sordu. Bazı gün 10 on. ''Bazı gün dokuz hayvan kesiyoruz.'' Peygamberimiz öyleyse dokuz yüz ya da bin kişiler dedi ve orduda kimlerin olduğunu sordu. ''Utbe, Şeybe, Nadr, Nefhel, Ebu Cehil, Ümeyye, Süheyl bunlar benim gördüklerimden bazıları.'' Peygamberimiz bu cevap üzerine ashabına ''Mekke ciğer parelerini sizin önünüze atmış.'' dedi. Medinelilerin kervanına baskın yapacağını öğrenen Ebu Süfyan, yolunu değiştirmiş ve artık güvende olduğuna emin olduğunda Kureyş'e haber göndermişti. Bu sırada ordu Bedir kuyularına yaklaşmıştı. Uzaktan bir atlı yaklaşıyor. Size Ebu Süfyan'dan haber getirir. O şöyle diyor. Medine'den yola çıkan Muhammed'in kervana baskın yapacağını öğrendiğimde size yardım çağrısında bulundum. Etraftaki incelemelerim neticesinde yerlerini tespit ederek yolumu değiştirdim. Bir müddet sonra tamamen güvende olduğumuza kanaat getirdim. Siz develerinizi ve mallarınızı korumak için yola çıktınız ve Tanrı onları korudu. Bu sebeple savaşmanıza gerek kalmadı Geri dönün O zaman dönelim hadi, hadi, hadi. Savaşmaya gerek kalmadı. Olur mu öyle şey Savaşacağız Kimse geride kalmayacak Dün gece korkunç bir rüya gördüm Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil Sonra devesine bir bıçak sapladı Bu darbeden çıkan kan tüm orduyu sardı Onun isabet etmediği kimse kalmadı İşte ...muttalif oğullarından bir peygamber daha. kızınıza yetişilmiyor. Vallahi Bedre varıncaya kadar durmayacağız. Orada üç gün kalıp... ...develer kesip ziyafetler çekeceğiz. İçkiler sebil olacak. Kadınlar bizi şarkılarıyla eğlendirecek. Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha... ...kimse karşımıza çıkmayacağız cesaret edemeyecek. Haydi Bedreileri! Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.